Yohanna'nın birinci mektubu. Birinci bölüm. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba ile birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Evet. Sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz.